Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer günaydın, Özdeş, Andres. Günaydın. Evet tekrar e, masaya rücu ettiniz bakıyorum. Hayırlara vesile olsun. Şimdi Teşekkür son ediyoruz. program 6 Ağustos'tu. 6 Ağustos'ta. Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya attığı ilk atom bombasının 80. seneyi devresiydi biliyorsunuz. Ondan bahsetmiştik fakat bir şey eksik kaldı orada. Onu tamamlamak istiyorum. Batı basını ve Amerika başta olmak üzere eğer bu bombalar atılmasaydı... Amerikalıların güvenliği tehlikede olacaktı gibi bir palavra atmıştı o zaman. Ve herkes de bu palavrayı yutmuştu bugün olduğu gibi. Yani bugün artık ayyuga çıktı bu söylenen yalanlar. Şimdi elime bir, bir, bir, bir bu konuyla ilgili... yani Little Boy denilen o küçük çocuk adlı bombanın atılmasından önce Japonya'nın ne halde olduğuyla ilgili bir araştırma yaptım. Japonya zaten muazzam bir yıkım yaşamış Bomba atılmadan önce. Ve Amerika'nın Mart 45'te yani kaç ay önce Ağustos'tan işte hesabet, düzen Tokyo'ya düzenlediği hava saldırısında tek bir gecede yüz binden fazla kişiyi öldürmüş. Amerika. Sivil. Tokyo'ya. Bu, bu hiç tabii bu bahsedilmiyor. Yani, ve bir milyon kişi de yerinden e, olmuş bu, bu, bu yüzden. Evet, Osaka, hiç sözü edilmeyen şeyler bunlar. Yüz bin ya. Bir gecede. Ve Osaka'ya yapılan bombalama Ee, gene hava saldırısı şehrin 20 kilometre karesini yıkıyor. 4 bin kişi hayatını kaybediyor. Yani uzun lafın kısası bu e, little boy, küçük çocuk e, ve işte Fatman 3 gün sonra Nagasaki'ye e, bombalarından önce 100 Japon şehri tamamen veya büyük ölçüde harap edilmiş zaten Amerika tarafından. Yani hiç bundan bahsedin. Sen bunu duydun mu daha önce? Hayır, hiç bunlardan bahsediyorum. Yazılar çıkıyordu ama özellikle de Tom Dispatch'te son çıkan yazıda son Enola Gay'in 12 kişi mürettebatının son ferdi Theodor Dutch kökte ölmüş. Onun üzerine de bir açıklama 93 yaşında öldükten sonra yani Korkunç bir durumu. Ya Katlayamamayken. Yani. Mart'ta yüz evet. bin kişiyi öldürmüşler zaten. Evet. Havadan bombalayarak. Evet. Bir gece. <gülüyor> evet. Bunu Buna mim koyalım ve bir, bir kenara not edelim. Önemli. Çünkü aynı şeyler oluyor bugün yani. Bir seksen sene sonra bu sefer ve Filistin'de oluyor. Şimdi gelelim Gazze soykırımına. E, radyo Açık gazete daha doğrusu tatildeyken e, bir biliyorsunuz küresel genel grev çağrısı yapıldı. <gülüyor> e, bu ilk ilki geçen hafta 21 Ağustos'ta başladı perşembe. Yarın 28 Ağustos'ta devam edecek. Her perşembe yapılacak bu bir seferlik değil. Fevkalade önemli e, mümkün olduğu kadar bunu yaymak gerekiyor e, yani bu durumda 28 Ağustos yarın Perşembe e, çağrı e, işlem yapmayın diyor yani banka işlemleri özellikle yapmayın bunu e, üretimi azaltın hiçbir şey e, yani çalışmayın ve üretimi yavaşlatın e, tüketimi tabii ki e, yavaşlatın toplu taşıma kullanmayın. Yakıt almayın, yani bir gün almayı verin ve ana caddeleri kapatın diyor çağrı. Bununla ilgili rakamlar var. Yani dünyada bu uygulansa günlük kayıp milyarlarla ifade ediliyor. Milyarlarca avroyla ifade ediliyor. Ve herhalde giderek büyüyecek. Yani küresel genel grev. 28 Ağustos Perşembe, Bunadan, not, bunu da not edelim, buna da mim koyalım. Geçen yani ilk çağrı epey bir ses getirdi. Herhalde giderek ve şimdi bu tatil havasından da çıkınca özellikle Kuzey Yarıküre, herhalde büyüyecektir. Öyle anlaşılıyor. Çünkü öbür tarafta o ölüm makinesinin duracağı yok. Yani İsrail'in ve arkasındaki Batılıların, Batılıların çoğunun demek lazım. Birkaç tane istisna var biliyorsunuz. Her seferinde söylemek lazım. Slovenya, İspanya, İrlanda, Norveç bunlar... İsrail'e çok farklı bir yani İsrail'in ne olduğunu faş eden ülkeler. Şimdi bu bağlamda yani küresel genel grev bağlamında bunu bir bakıma teyit eden çok önemli bir rapor yayınlandı. Bu Francesca Albanese yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Filistin özel temsilcisi ve... Bütün e, İsrail'li ve dünya çapındaki Yahudi e, Siyonistlerin e, hedefinde olan e, hukukçu. E, onun e, başkanlığında bir rapor yayınlandı e, ve raporun adı bile yeterli yani ne olduğunu anlamak açısından. işgal ekonomisinden soykırım ekonomisine. Bunu işlediniz mi bilmiyorum. işlemediniz. Ben. Evet, işledik, işledik. İşledik Şimdi, Epey işlemeye çalıştık. Bu sabah da Demokrasi İngilizce olarak yayınlanıyor ya biz de sabah evet. erken saatlerinde evet. orada da kendisiyle yapılmış çok kapsamlı bir evet. söyleşi vardı ve yani e, kesinlikle artık e, İsrail'le diplomatik bağların kesilmesinin tam zamanı geldi geçti bile diyor. Ve Şimdi bu diplomatik büyük... bağla e, çö, olabilecek bir şey değil. Yani, değil değil ama... ama şeyi de söylüyor yani bir jönositin bütün intent dedikleri işte şeyleri gözüküyor diyor. Hukuk, uluslararası hukuk bağ açısından niyet görünüyor ve Amerika Birleşik Devletleri de en önemli yardımcı faktör. Birleşmiş Milletler krizindeki bu şeyi büyüten, krizi büyüten ülke diyor. Epey ayrıntılı bir şey vermiş deme işte. Muhakkak de. şimdi burada e, hedefte olanlar ülkelerden ziyade yani hükümetlerden ziyade şirketler. Çünkü bu şirketlerin çoğu özel şirketler. Yani e, e, İsrail'le e, herhangi bir ülke diplomatik ilişkilerini kesse ne olacak ki? <gülüyor> Önemli olan o ülkenin e, veya o ülkede e, çalışan. Ee, bu ülkenin adıyla anılan özel şirketin esas faaliyetlerini durdurması tüyler ürpertici bir rapor bu madem işlemişsiniz ama benim altını çizdiğim e, bu askeri endüstriyel kompleksle ilgili e, bir iki bölüm var onları çevirdim onlardan bahsedelim e, bu. <gülüyor> İsrail'in nasıl bir ölüm makinesi olduğu, daha doğrusu nasıl bir ölüm makinesi haline geldiğini anlatan tüyler rüpertici paragraflar var. Bir kere dünya çapında en büyük 8. silah ihracatçısı İsrail. Ve iki tane çok önemli şirketi var. İlk 50'de bunlar Sipri raporlarına göre. Bir tanesi bu meşhur Elbit duydunuz. E, kamu özel ortaklığı olarak başladı ama şimdi tamamen özel bir şirket Elbit Systems diğeri de bu İsrail Aerospace, Aerospace Industries yani İsrail e, uzay e, sanayileri e, Elbit e, tamamen İsrail Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışıyor yani özel şirket olmasına rağmen e, Elbit çalışanları bakanlığa entegre embedded yani Bakanlığın içinde çalışıyorlar. Yani özel şirket tekrar ediyorum. İsrail Savunma Ödülünü almış geçen sene. Ve e, yani e, hangi taşı kaldırsan öyle bir laf vardır ya güzel Türkçemizde. Hangi taşından kaldırsan altından el bit çıkıyor. E, ve... E, Elbette hakikaten her yerde mesela e, bu F-35 e, Amerika'nın yeni ölüm e, uçan ölüm makinesi olan savaş uçağı Türkiye'de onun içindeydi biliyorsunuz Lockheed Martin'in e, üretimi. Fakat bu programda e, e, 8 devlet ve 1600 tane şirket çalışıyor. Ve F-35'i dünyada ilk kullanan da İsrail e, Hava Kuvvetleri. Yani bir bakın bir anlamda F-35'in deneme uçuşlarını diyelim veya deneme katliamlarını demek belki daha doğru e, F-35 yapıyor. Yani şey, İsrail yapıyor, İsrail Hava Kuvvetleri yapıyor F-35'i. Yani onun değeri de artıyor böylelikle. Bak ne güzel vuruyoruz, öldürüyoruz falan diye satıyorlar ondan sonra bir malum. Şimdi bu programda 8 devlet ve en az 1600 şirket. O şirketler arasında bir İtalyan üretici var. Leonardo. Bir Şey diyor mu size Leonardo? Leonardo da Vinci mi demek istiyor? Maalesef Leonardo da Vinci'den geliyor tabii şirketin adı ama bu da bir ölüm üreticisi şirket. Kim satın aldı Leonardo'yu? Elbette Yok canım oğlum. <gülüyor> Bayraktar galiba. Ha, evet evet. Yani beraber çalışma mı yoksa... Allah satın, satın aldığını aldık. işittik. Evet. evet. Ve doğru İtalya'da bir ciddi bir yatırım yapmıştı. Ya işte o. En önemli F-35'in en önemli e, tedarikçilerinden bir tanesi. Şimdi e, bu F-35 filosu tabi e, Yani e, yapmadıkları yok ve iki, bu sene içerisinde uçağı söz konusu uçağı F-35'i e, beast mode de, dedikleri yani en öldürücü seviyede kullanmışlar. Canavar mod deniyor buna tütür Türkçede Yani işte Allah ne verdiyse zaten görüyoruz yani yaptıkları tahribatın boyutlarını. E, şimdi... Bütün bu iki uçak yani F-35 ve F-16'lar e, İsrail Hava Kuvvetleri'ndeki e, son derece mütekamil e, gelişmiş uçaklar ve her türlü bombayı taşıyabiliyorlar. Yani artık o rakamları var rapora girip e, bakılabilir meraklıları e, ve Ekim 2023'ten bu yana yani işte iki senedir artık neredeyse bu e, uçaklar e, 85 bin ton ...bomba atma gücü sağlamış. Bu işte Birleşmiş Milletler raporundan alıntılar bunlar. Ve 180 binin üzerinde Filistinli'yi öldürüp yaralamış. Bunların da biliyorsunuz büyük çoğunluğu sivil yani kadın ve çocuk. Şimdi aynı şirketler bu Elbit Sistem ve İsrail Aerospace Industries... Dron da üretiyor tabi Allah'ın emri. Bu işte hexakopter dedikleri altılı kadrakopter dedikleri dörtlü dronlar üretiyorlar, dinliyorlar aynı zamanda. Fakat bunlar bunları bu işleri, bu herzeleri kendi başlarına yapmıyorlar, yemiyorlar. Bütün dünyadan teknik destek alıyorlar. Mesela en büyük destekçilerinden bir tanesi bu meşhur herkesin böyle ağzının suları aktığı, ay bir bizim çocuk da oraya gidebilse falan de, de, de, denilen Massachusetts Institute of Technology, MIT ya. Yeah. Evet. Evet. teknik evet. üniversitelerin en başında geleni evet evet ama çok, yani. çok çok biliyorsun çok şey, itibarlı bir okul yani. evet evet onu demek istiyorum ben de. Aa, hem de nasıl ay bizim olan da bir oraya bir gidebilse falan diye böyle de, de, de. şimdi bu, bunların hepsi daha bitmedi daha neler neler var yani program, şey, rapor hakikaten çok ayrıntılı bu Bu Japonya'nın Fanuc Kooperation'ı var. Mesela bu e, robotik makineleri bunlar sağlıyorlar. Ya, e, Danimarkalı Möller ve Max var. Bunlar nakliyeci. Bütün bu parçaları, silahları ve hamledeleri bunlar taşıyor. E, yani şu e, rapordan şu çıkıyor. Yani kimsenin, yani kimse suçsuz değil veya kimse işbirlikçi değilim diyecek durumda değil... Yani ya ülkelerin doğrudan ya da ülkelere ait olan veya ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin neredeyse, neredeyse tamamı İsrail'e çalışıyor ve soykırım'a çalışıyor. Soykırım ekonomisi lafı da artık iyice oturdu buradan geliyor. Yani arada mesela işte bir çıkışlarda bulunan mesela İspanya bu iyi bir örnek. İspanya hükümeti son derece sert çıkışlarda bulunuyor, nümayiş üzerine nümayiş yapılıyor memleketin her tarafında ama İspanyol şirketleri ticarete devam ediyor. Hepsi olmasa bile bir kısmı ediyor. Dolayısıyla böyle bir uluslararası bir yani o şeyin getirdiği o kar Ee, ve e, para hubris yani açlığının veya yani neyse işte yani aç demek lazım getirdiği bir uluslararası mekanizma var ve bu tıkır tıkır çalışıyor yani e, İsrail'in yani dükkan senin derler ya <gülüyor> İsrail'e evet. bütün dünya dükkan senin demiş vaziyette. E, muazzam kar ediyorlar bunlar biliyorsunuz. Bu arada tabi e, Tel Aviv borsası e, rekor üzerine rekor kırıyor. Askeri harcamalarda yüzde 65 e, artış gerçekleşmiş vaziyette 46 buçuk milyara e, vurmuş. Kişi başına en yüksek seviyelerden bir tanesi. Artık yıllık karlardan bahsetmiyorum bile. Yani muazzam bir e, alışveriş var burada ve e, bu herhalde böyle sürecek e, yani çünkü hiçbir tarafın yani yani kimsenin özellikle Batı'da veya işte Japonya'yı da dahil edersek e, e, Batı koalisyonunda diyelim e, bu e, ticareti kesme bitirme falan gibi bir derdi yok maalesef. Ben bir şey sormak istiyorum Cengiz Bey. Şimdi bu raporu yayınlayan Francesca neyse, siz de dediniz ya İsrail'in... Yok BM yayınlıyor. O, o şeyci müellif yani yazarı evet yani onun başkanlığında yazıldı. Evet, evet. Ee, şimdi ona hedef alıyor uzun zamandan beri İsrail. Tabii. Özellikle bu rapordan sonra... İşte kovulmasını ilişkisinin kesilmesini falan istedim, okay. e, istiyorlar. Francesca Albanese'nin şimdi yani bu özel özel raportör tam anlamıyla ne anlama geliyor? Bildiğim kadarıyla BM maaşlı çalışan değil onlar. E, Böyle, daha bağımsızlar. E, Ama yok, ha. e, şöyle, e, para almıyor, maaş almıyor. Evet. Pro, bono, pro bono denir ona pro bono çalışıyor yani sadece e, masraflarını karşılıyor sistem o kadar maaş almıyor ama Birleşmiş Milletler'in resmi raportörü hı hı. yani mülteciler insan hakları komisyonunun resmi raportörü. Evet. Evet. evet ben de. Bir... Ama çalışanı değil, memur değil yani. Memur evet. değil. Bir uh, ufak uh, eklemede ben yaptığımızınız da yani raporun büyük birkaç rapor yayınladı ama en, sözünü ettiğimiz en önemli raporda evet. Ohakal... son, sonuçlar bölümünde bu trajedi önceden belirlenmişti gaz Genosidi evet. diyor. Evet. Ve evet. daha büyük isim, daha büyük İsrail projesinin hedefinin. Evet hedefinden bahsediyor bir yerli Filistin nüfusunu ortadan kaldırmak, silmek Tabii. diyor. Çok çok önemli bir e, vurgu. Şimdi yani öyle bir e, öyle bir katliam cereyan ediyor ki şu sırada biliyorsunuz e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun e, Birleş e, Filistin devletini tanıma e, neredeyse tek e, maddeli e, oturumu 22 Eylül'de Yani e, ceryan eden ve süren ve artarak süren katliam sanki yani önümüzdeki kal işte günlerde daha bir aydan az kaldı yani 22 Eylül değil mi? E, o o zamana kadar <gülüyor> İsrailli bırakmam Filistinli bırakmamak gibi bir e, bir hedefle e, ceryan ediyor di, di, di, di, diyesi geliyor insanın yani hakikaten. Evet bir de raporla. Evet, 22 Eylül. bir de şeyden de bahsetmek lazım. Bu raporun sonuç bölümündeki bir iki önemli madde daha gözmeziyle çarptı. Onu da paylaşalım dinleyicilerle. Yani bu İsrail'e bu devam etmekte olan bu soykırım, İsrail'e tanınmış olan istisnai statünün Tabii. ve süre, sürdür sürekli cezasızlığın bir sonucudur diyor. Evet. Ve yani şeyin Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısının uyardığı gibi eğer biz bunu kanunları hukuku herkese eşit olarak uygulamazsak o zaman selektif seçilmiş şekilde uygulanacağı anlamına gelir. O da tam bir sistemin Mutlak çöküşüne sebep olur. Oraya, oraya gidiyor zaten. En bari. önemli şeyimiz de evet. budur diyor yani evet. en büyük. Yani oraya ilişki. gidiyor zaten. Herhalde evet. Birleşmiş Milletleri yani Birleşmiş Milletleri devletlerin vermek durumunda olduğu mecburi katkı paylarını keserek yok edecekler 80. yıl dönümünde. Evet. Birleşmiş Milletlerin oraya doğru gidiyor iş. Işte. Evet. İki dakikamız kaldı daha bunu çok konuşacağız tabii BM'yi. Bu Türkiye ile ilgili bir önemli bir bir haber bilgi var. Umut Vakfı Başkanı Ayhan Akçam'ın bir gazete verdiği demeçten Türkiye'de bireysel silah sayısının 40 milyona dayandığı bilgisi. Ne diyorsun? 40 milyon ve ve bu silahların yüzde 85'i ruhsatsız. 40 milyon yani e, çocukları çıkar, bir hesap yap. Yani e, her yetişkin erkekleri, erkekleri kadınları ayır. E, yetişkin erkeklerde e, birden fazla e, bireysel öldürücü ateşli silah var demek bu. Şimdilik bu kadar. Burada bırakayım yani. Evet, ben, evet. Horkunç yani, bir rakam. Umut Vakfı'nı takip etmek lazım. E, Türkiye'nin... E, Yani kanayan yaralarından biridir biliyorsunuz bu bireysel silah. Evet zaman zaman yer verdiğimiz ama uzun süredir de sözünü etmediğimizi şimdi sen söyleyince de hatırladım. Olayısıyla çok iyi oldu hatırlattın Umut Vakfı'nın yıllık raporlarını. Ben de son bir şey ilave edeyim. Küçücük Albaneze'nin başında olduğu grubun raporunun sonuçlar bölümünün sonuncusunda da dünya diyor. İlk defa canlı yayında... Tabii. gösterilen Settler Colonial Genocide diyor yani yerleşimci kolonyal sömürgeci soykırımı izlerken dünya ancak ve ancak adalet kavramıyla karşılanabilir. Aynen. Eğer bu kadar insanlığa karşı bu kadar hayatın kaybedilmesi yok edilmesi insanlığa bir hakarettir. Ve Aynen. uluslararası hukukun temsil ettiği her şeyi yıkar diye bitiriyor. Çok Yıktı. Yıktı diyor. Evet. evet, evet. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Orada orada da seçtiğimiz... direnmeye çalışanlara sabır ve metanet versin yani. Evet. Aynen öyle. Biz de seçtiğimiz şarkı da Simon Dupree ve The Big Sound grubunun Çanlar Kimin için Çalıyor oldu. Candan'ın da ünlü ilahiyatçı şair Candan'ın şiirinden çanlar senin için çalıyor diye biten şiirinden bir aktarma bu. Onu kabul edersen onunla bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Mal memnuniye. Sağol Görüşmek üzere. Kudret. Dinlediğiniz podcast bir apaçık Radyo Programıdır.